Türkçe öğreniyorum İyi günler sevgili dinleyenlerimiz bugünkü konumuz tezlik fiili tezlik fiilinde vermek fiilinin üç işlevi vardır. Bunları kısaca açıklayacak olursak 1 Vermek fiili, kendi sözlük anlamından sıyrılarak, bileşik gövdeye tezlik, çabukluk, apansızlık anlamı katar. Örneğin? Çocuk arabaya doğru koşu verdi. Misafirler gelince kek yapıverdim. verdim. Arada cam olmasa elini uzatı verecek, ona dokunu verecekti. 2. Tezlik anlamı biraz gevşer, yerine önemsizlik, Gelişi güzellik, salsama ayırtısı gelir. Örnek verecek olursak, yarın sabah ofise gel, halledi verelim. O gelmezse, sen halledi ver. Ada pazarı treni kaçta gelir, yarın öğreni ver. 3. Emir kiplerinde dileyiş ayırtısı sezilir. Örneğin, koş, arabayı hazırlayıver. ver. Git, meyveleri getiriver. ver. Şimdi yapacağımız konuşmayı tezlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Merhaba Şenay nasılsın? Sağol Kemal çok yorgunum. Bugün bir sürü yere gittim. Ne güzel o zaman eğlenmişsindir. Eğlenmenin yanında çok alışveriş yaptım. Neler aldın? Dur. Bugün ne yaptığımı hemen anlatıvereyim. Sabah sen gittikten sonra ortalığı toplayıverdim. Sonra Özlem aradı. Çarşıya çıkalım mı dedi. Bir saat içinde hazırlanıverip çarşıya gittik. Sonra neler yaptınız? Alışveriş yaptık. Çok güzel kazaklar, takılar aldık. Sonra hemen bir yerde yemek yiyiverdik. Sen bayağı yorulmuşa benziyorsun. Erkenden yat bari. Öyle yapacağım zaten. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler canım. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki tezlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Bugün ne yaptığımı hemen anlatı vereyim. Sabah sen gittikten sonra ortalığı toplayı verdim. Bir saat içinde hazırlanı verip çarşıya gittik. Hemen bir yerde yemek yiyiverdik. verdik. Şimdi de okuyacağımız metni tezlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Bir Yaprağın Düşüverişi Sen gittiğin günden beri rüzgarlar yaprakları uçurmadı bu yana. Gözlerim Ezip geçtiğin yollara takılıverdi birden. Canlandı o resim tekrar kafamda. Sen gülerken ben de sana bakı vermişim masumca. Ortada duran küçük yavrumuzsa, dudağını bükmüş, ağlamaklı duruyor. Sanki ayrılacağımızı hissi vermiş gibi bakmış o karede. Öyle ki ayrıldık da zaten. Valizini toplamaya başladığında düşüverdi aşk acısı yüreğime bir kor gibi. Sonra ilk tanıştığımız gün geliverdi birden aklıma. Bir Nisan akşamıydı. Hafifçe yağmur çiseliyordu. Sen bir fırtına gibi geçivermiştin yanımdan. Bense tekrar dönüp baka kalmıştım senin geçtiğin yollara. Bu seni ilk görüşümdü. Devamı da geldi tabii. Şimdi de Tanıştığımız an ve sonrası geliverdi aklıma. Sana evlenme teklif edişim, evliliğimiz, kavgalarımız ve Yaprağın doğuşu. Dedim ya, sen gittikten sonra rüzgarlar yaprakları uçuruvermedi bu yana. Sanki bir daha yaprağı göremeyecekmişim gibi anlam yüklediler kendilerine ve bana da hissettirdiler. Küçük yavrumun elinden tutup gidişin ve Benimse pencereden öylece baka kalışım. Ne kadar boştu bu ev, bu oda. Duvarlar benimle konuşuyor bazen. Bense koltuğumda ölümü bekleyenler gibi oturup kalıyorum sabahtan akşama kadar. Ancak hava kararınca dışarı çıkıyorum. Çünkü sizin gittiğinizde aydınlıktı. Ben artık akşamı geceyi seviyorum. Bir de geçtiğin o yolu hiç kullanmıyorum. Hatta bakamıyorum bile o tarafa. Çok ağır geldi bana bu ayrılık. En çok da yaprağı özledim. Fotoğraflarına baktıkça içinden çıkıp geliverecekmiş gibi sıcaklıkla bakıyor bana. Evde unuttuğumuz minik eldivenleri öpüp kokluyorum. İçime çekiveriyorum kokusunu. Sanki ellerini öpüyormuş gibi. Öyle bir günde gelmişti Yaprak. Sonbahardı, Eylül'dü. Hazan mevsimiydi gelişi. Ne kadar tartışmıştık adını koymak için? Hazan, Eylül, Yaprak. Üçü arasında kalmıştık. Sonra annem adını Yaprak koyu verelim dedi. Pencereden sararmış yaprakları seyrederek. Ne büyük mutluluktu bizim için senin gelişin. Yeni bir dünya daha vardı artık keşfedilmeyi bekleyen. Seni kucağıma ilk verdikleri an. Eğreti gibi tutuvermişim. Ne garipti. Babaydım artık. Geceleri ağladığında içim parçalanırdı. Ne yapacağımızı bilemezdik telaştan. Ben hemen doktora götürelim derdim korkudan. Oysa sen ya altını ıslatırdın ya da karnın acıkırdı. İlk söylediğin kelimeler. Yürümeye başlayışın. Nasıl da büyümüştün. Baba verişin. Ne heyecanlanmıştım. Acaba diyorum adını yaprak koymasa mıydık? Yapraklar rüzgarla oradan oraya sürükleniveriyor. Sen de onlara benzeyeceksin diye çok korkuyorum. Çok fırtınalar kopuyor çünkü son günlerde. Zaten annenle bizi ayıran da bu fırtınalar değil miydi? Son gece üstünü örtmek için odana girdiğimde yastığının sıklam olduğunu fark ettim. Belli ki yeni uyumuştun ya da Uyuma numarası yapıyordun. Annenle bütün yaşadıklarımızı dinlediğini düşünerek hemen orada anlatıverdim. Olmuyordu artık, yapamıyorduk. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yoktu. Daha fazla yıpranmamak, seni de yıpratmamak için en doğru karar buydu miniyim. Artık seninle yalnızca hafta sonları görüşebilecektik. Ne acıydı. Sabah uyandığımda valizler kapının önüne bir dağ gibi yığılı vermişti. Anlaşılan daha zor günler bekliyordu bizi. Dayanmak çok güçtü. Vedalaşırken ağlamamak için kendini sıktığını fark edivermiştim ve benim de boğazımda düğümlenmişti hıçkırıklar. Siz giderken akı veriyordu gözyaşları yanağıma doğru. Hıçkırıklar yankılanıyordu sadece boş odada. Görüşmemize daha çok vardı. Oysa ben seni şimdiden özledim. Yaprağım, güzel kızım benim. Bugünkü konumuz tezlik fiiliydi. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi, vermek fiilinin üç işlevi vardır. Bunları kısaca tekrarlayacak olursak, vermek fiili kendi sözlük anlamından sıyrılarak bileşik gövdeye tezlik, çabukluk, apansızlık anlamı katar. Örneğin, çocuk arabaya doğru koşu verdi. Misafirler gelince kek yapıverdim. Arada cam olmasa elini uzatı verecek, ona dokunu verecekti. Tezlik anlamı biraz gevşer. Yerine önemsizlik, gelişi güzellik, savsama ayırtısı gelir. Örneğin, Yarın sabah ofise gel, halledi verelim. O gelmezse sen halledi ver. Ada pazarı treni kaçta gelir? Yarın öğreni ver. Emir kiplerinde dileyiş ayırtısı sezilir. Örneğin: Koş, arabayı hazırlayıver. Git, meyveleri getiriver. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.